Muazzez Müslümanlar, Muhterem Kardeşlerim! Büyük ruhlu insanlar da zaman zaman teselliye ihtiyaç duyarlar. Hele onların etrafı, kendisiyle birlikte olan insanlar bütünüyle kuşatıldığı zaman bu ihtiyaç daha da artar. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam, Mekke'de İslam'ın değerlerini insanlarla paylaşıyor. Fakat yollarını bu yabaniler kesmiş, yürüdüğü sokaklarda bazen Bilal-ı görür, oyununda bir kemen Mekke çocuklarının eline verilmiş süründürülür. Habbab bin Neretin acılarını duyar, onun ingintilerini hissedir, ateşlerin arasından hisseder. Sümeyye'yi görür, Ammar'ı görür, Yasir'i görür, başlarına kaynar sular dökülür. Bu delil muttakin. Madem ki Kur'an'a hakim, işaret taşıdı, cennetin yollarını gösterir ehli imana büyük ruhlu insanlara moral moral aşırır. Allah Resulü İsrailülü Vesselam, Acıların mahşerinde Mekke'de Hazreti Cenâil mümin Suresiyle yeri, İçerisinde bir ayet var ki. Allah Resulü Aleyhisselam'ın yolunu ve yönünü tayin ediyor. Ayet-i kerime Musa ve Firavun'dan bahsediyor, Hazreti Musa'dan bahsediyor. Firavun'un sihirbazlarıyla Hazreti Musa karşısında mağlup olunca şurasını toplar, ricat devletle bir araya gelir, der ki onlara وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِ Musa bırakın beni de Musa'ya Musa ile birlikte inananların hepsini ortadan kaldırayım. Yeryüzünde bir tane Allah diyen adam bırakmayayım. Musa Musa'da geçsin Eğer varsa Rabbinin karşısında ellerini kaldırsın, Rabbi varsa. Hazır Mısır yaşanmaz hale gelmiş. Musa Aleyhisselam. O Musa ki Firavunun karşısına gittiği zaman Rabbinden aldığı emir gereği Ona en anlaşılır ifadelerle. Merhameti yüklü kelimelerle cümleleri kurmuş. Allah'ın dinini bu halde ona tebliğ etmiştir. Artık dayan. Musa karın Hey bütün hükümdarlar uyuduğu zaman kalelerinin ve saraylarının kapılarını. Firavun'a merhamet nazarıyla bakan peygamber, artık Mısır'da namaz kılamaz hale gelmiş. Allah demek cümleye tabi olmuş. Her yerde yasaklar var. Ellerini kaldırıyor. Rabbana dmisi ala emvalihim ve ala kulubihim. Allah'ım, Firavun'un mallarını helak eyle. Yeryüzünde saltanat bırakma ona da. Yüreklerine darlıklar ver Allah'ım. Hz. Musa yalvarıyor. Hz. Harun aleyhisselam ellerini kaldırmış. Musa'nın duasına amin, amin, amin Allah'ım. Bu dualara icabet et Allah'ım diye yalvarıyor. Kur'an-ı Hakim, Mekke'de acıların mahşerindeki Hz. Muhammed aleyhisselama olayı anlatıyor duayı anlatıyor, sonra diyor ki kalete ve davacukuma Allah Musa'nın yeryüzünde semaya yükselen dualarını Harun'un aminlerini duydu da dulci ve davacukuma bu dua makbul olmuştur artık Firavun'un kalemi kırılmıştır artık Allah Resulü Aleyhisselam nece acıların mahşerinde o da hep Musa aleyhisselam gibi dua ediyor. Bunlara hidayet nasip eyle diyor. Ama ne zaman? Kabe'nin avlusunda namaz kılarken geliyorlar. Mübarek başının üzerine işkembeyi atıyorlar. ok bin Ebi Muayit geliyor. Üzerindeki elbiseyi çıkarıyor. Allah Resulü aleyhisselamın boyuna sarıyor. İşte o zaman ellerini kaldırıyor. Allahumma aleyke bu kurayişin. İmanın düşmanlarını, namazın düşmanlarını sana havale ediyorum Allah'ım diyor. Dua eden peygamber. Bu defa dua ediyor. Kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim neden bunlardan bahseder? Kim Musa aleyhisselam? Kim Firavun'un konumunda? Kim şimdi e bu kim şimdi Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın yerinde duruyor? Kimin şimdi namazına engel oluyor? Kim engel oluyor? Neden okuyoruz Kur'an-ı Kerim'i? Eğer bu olayları bugün hayatımızın içerisine çekmiyorsa, neden Allah bu kitabı indirmiştir? Şimdi, Firavun'un yerinde, Nemrud'un makamında, Ebu Cehil'in yaptığını Suriye'de, Müsahirler yapıyorlar, Müslümanlara yapıyorlar, La ilahe illallah, Muhammed Rasulullah diyenlere yapıyorlar. Kim bunlar? Arşivlerine baktığınız zaman ihanetle dolu. Moğollar, Şam'ı istila ettiği zaman moğolların yanında yer aldılar, camileri işgal ettiler. Cami içerisinde namaz kılan Müslümanları Moğollarla birlikte oldular, harca katlettiler. Fransızlar, devleti Aliye zamanında, Şam'ı işgal ettiği zaman, Fransız askerlerinin yanında yer aldılar. Şam'da, Deirizor'da, Halep'te, Hama'da, Hımız'ta, Müslüman Ahmetleri, Muhammedleri katlettiler. Şimdi Suriye'nin başına bulursaydılar. Yine enler kalkıyor semaya. Artık dayanamaz hale geldik Allah'ım. Helak Allah'ım. Yok eyli Allah'ım diye yalvarıyorlar. Aynı şeyi emperyalizmadan, siyonizmadan görev Diyarbakır'da, Mardin'de, Hakkari'de, çocuklara ilim-irfan Allah Peygamber'i tanımayanları, kitabını okuyanlar yapıyorlar. İmam yurdunu bombalıyorlar diğer vakıfta, Mardin'de, Hakkari'de. Peki onlar bunu yapıyorlar. Musa Aleyhisselam'ın yanında olanlar, Allah Resulü Aleyhisselam'la birlikte yürüyenler ne yapmıştı? Birisi vardı ki, Allah onun adını bir sureye verdi, Mümin Suresi. Musa Aleyhisselam'ı öldürmeyi ilan edince Firavun sarayındaki birisi Tulun'la رجلen an يقول Rabbim Allah dedi diye sen bir adamı öldürecek misin bu ne büyük bir cinayet Ukvebin Allah Resulü Aleyhisselam'ın boynuna elbisesi dolayınca Ebu Bekir koşmuş onun yakasına yapışmış Allah dedi diye Hz. Muhammed'i öldürecek misin ve diye bunun hesabını sormuş. Şimdi Mardin'de namaz kılan Müslüman kardeşim karşı olmana rağmen eğer sormuyorsa o Marsislerini salanlara, Allah ve Peygamber tanımayanlara şu İmam Hatip talebesinin günahı nedir? öğretmenin suçu nedir de sen öldürüyorsun bu vahşete, bu katliama imza atıyorsun diye sormuyorsan sen eğer internetten iletişim sitelerinden, paylaşım mecmualarından, şuradan buradan, bir buçuk milyarlık alemi islam olarak Suriye'nin firavunlarına, musaybilerine, erbi imanı, bütün bir dünyayı uyandırmak için nedir Ahmet'in, nedir Muhammed'in suçu, günahı da camide namaz kılarken onu öldürüyorsun ve adam diye sormuyorsan şimdi bu ayetleri de okuyorsan e kardeşim sen nerede duruyorsun? Hz. Musa'nın, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın yanında mısın? Yoksa Firavun'un, yoksa Nemrud'un Yoksa Nusayri'nin, yoksa Siyonizmanın fikir işçiliğini yapan PKK'nın mı kimin safında yer alır Müslüman? Ama bu surenin sonu şöyle biter. Ve evet. hasira hunâlikel kâfirûn. İşte bu böyle bir olay. Firavunlar var, Nemrutlar var, Nusayriler var. Ama sonunda onlar güse olayacaklar. Nerede Firavun? Nereden onlar? Ama bir intihar bu süreci, İntihar bu sürecinde ben neredeyim, sen nerede duruyorsun? Ben sen başka yerde dursak da unutma ki Firavun'u yok eden Allah'ın iradesi yine tecelli edecek. Musa'nın duasına Harun amin diyecek. Yine büyük bir yok oluş, yine büyük bir diriliş başlayacak.